Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri, kalbin sesi Erkam bir gariplerin kitabı programında da Profesör Doktor Etemceveci hocamızla beraberiz. Malum olduğu üzere hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatını, yetişmesi, kişiliğini ve hatıralarını menakıbını anlatıyorlar. Kıymetli hocam, daha önceki programımızda bu Esat Efendi Hazretlerinin bu edebi kişiliği ile alakalı bilgiler vermiştiniz. İşte Necip Fazıl'ın ifadesiyle Esad Efendi Hazretleri'nin şiirlerindeki ince bir hassasiyet ve şiir kabiliyetine malik olduğunu söylüyor Necip Fazıl. Hakikaten divanla baktığımız zaman, ve altına ve diğer eserlerine baktığımız zaman Esad Efendi Hazretleri'nin edebiyat kişiliğinin ne kadar öne çıktığını görebiliyoruz. Hükümet Hocam bununla alakalı, yani edebi kişiliğiyle alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin neler söyleyebiliriz? Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Muhammed eşittir bilazimetleri. Her şeyden önce bir Allah dostu. Daha doğrusu kısaca tek ifadeyle Allah kulu. O kadar. Yani peygamberimiz için bir tanım yapın dediğiniz zaman ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Önce Allah'ın kulu, ondan sonra resulü. Evet. Bu Allah dostları için Önce Allah'ın kulu, ondan sonra Allah'ın dostu. Önce kul. Kulluk en büyük makam. Evet. Peygamberimizin de, evliyaların da, bütün insanların da Allah karşısında ortak faydası olan husus ubdiyyet makamı. Bir abede ya budu şeklinde olursa işte bir Allah'a ibadet etmek, kabul etmek, tapmak anlamına geliyor. Abede ya bidu şeklinde gelirse evet. Tavcilarus'ta bunlar anlatılıyor. Yani lügat kitabında İbn Manzur'un lisanül Arab'da. abede yabidu ilahı reddetmek, boyun eğmemek. Yani aynı kelime hem boyun eğmek manasına geliyor. Hem de boyun eğme manasına geliyor. Bunu tabi bu uzun bir anlatıma giriyor. Kısaca şöyle anlatmak gerek. İkisi de doğrudur. Şu manada. Mudnara baziretlerin el abdumu abudun vel mabudu abdun diye böyle bir takım ibareler var. Ne demek hocam? El yani, yani kul kulluk yaparsa Allah'a ele geçirir. Hmm. Yani Allah intesurullah ensurkum. Siz Allah'a hizmet ederseniz Allah da size hizmet eder. Intesurullah ensurkum. Aynı bunun gibi. Fela la Hiç kimse sizi yenemez. Hiç kimse size üstün gelemez. Siz galip gelirsiniz. İşte siz Allah'a tam teslim olursanız Allah'a da tam teslim almış oluyorsunuz. Sen Allah'a neysen Allah da sana öyle Affedici misin? Allah da sana affedici Evet Sen Allah'a yaklaşıyorsun O da sana yaklaşıyor Uzaklaşıyorsun o da sana uzaklaşıyor Sen Allah'ı dünyada unutuyorsun O da seni ahirette unutuyor Yani Allah'a bakıyorsun o sana bakıyor Allah'a gözünü kapıyorsun Allah da sana gözünü kapıyor Allah bana nasıl Cevap Sen Allah'a nasılsan Allah sana öyle Kendine dön bak Onun için kendini bilmek, evet. Allah'ı bilmek demektir. Allah'ı bilmek, işte kendini bilmek dediğimiz bu incelikten geçiyor. Bir kendi haline bak. Sen ne kadarsan, sen o kadar Allah. Evet. Sen Allahü Teala Teala'ya kulluk yapmıyorsun. Allahü Teala Teala'ya abdiyet makamında boyun eğmiyorsun. Sen üzerine düşen İyyâkenâbüdü yapmıyorsun. Karşılığında İyyâkenistâ'in Allah'tan Allah'lık bekliyorsun. Sen önce bir yâke nâbüdü gerçekleştir. Evet. abut ol. O da sana yardımcı olsun. Nabüdüsüz nesta'in maalesef bugün her tarafta yaygın. Hep Allah'tan beklenti içerisindeyiz. Allah'ın benden beklentisi nedir? Böyle bir derdimiz yok bizim. Hepimiz tevhitte sınıfta kaldık. La ilahe illallah deyince o nâbüdü la ilaheye giriyor. İllallah da ve yâke nesta'in Fatiha suresinin işi işte birinci yarısı Allah'a ait, ikinci yarısı kula ait dediğimiz zaman kula ait bölümü İyâke Na'budu ve İyâke Nesne'in anlatırken evet. La İlahe illallah'ın bir versiyonu orada bize sunulmuş oluyor. Sen kul ol ki yani nefsine Allah'a boyun eğdir ki Na'bud, ibadet Allah da sana Allah'lığını yapsın. Allah da sana Allah olsun. İnsanların hiçbirisi Allah'a ibadet etmiyor, karşılığında çok şeyleri bekliyor. Bu tevhid aykırıdır. Sen kul olacaksın, kulluğunu bileceksin, kul olana Allah Allah'tır. Allah zaten herkese rızık veriyor, zaten fazlasıyla görevini yapıyor. Biz ekstralar peşinde koşuyoruz. Allahü Teala yaptığımız ibadetlere minnet almaya çalışıyoruz. Şu ibadeti yaptım. Hmm. Falanca yetime şunu verdim. Suriyeli fakirlere kömür aldım. Yetimlere yiyecek aldım. Falanca yaşlılara yardım ettim. Fukaraların evlerini ziyaret ettim. Böyle bir şey söylemeye hakkımız yok bizim. Yani hmm. Allah bizden memnun olsun diye biz bunu yapıyoruz. İşte Muhammed Sederül Hazretleri bu zaviyeden baktığınız zaman bu topik üzerinden, bu tepeden bakış, yukarıdan He. baktığınız zaman Allahü Teala'nın güzel bir kuludur, o kadar. Ve bu güzel kulluğunu söz güzelliğiyle de güzelleştirmiş. Hmm. Şair demek hisseden demek. He. Arapçada saça şar derler. Hissetmek anlamına gelir. Rahmetli Çiçekçi Baba Hazretleri etemez derdi bana. ...bu saçlar var ya saçlar... ...evet baba derdim... ...bunlar... ...antendir derdi anten... Hmm. E ...doğru hakikaten... Evet. ...şirir, şahır kelimesi... ...arpaya da şair deniliyor... ...peygamberimiz... ...buğday ekmeği yeme imkanı olmasına rağmen... ...şair ekmeği yiyor... ...kara ekmek... ...çünkü... ...arpa ekmeğinin besleyiciliği... ...insana faydası... ...buğdaydan daha fazla... Evet. peygamberimiz onu yiyor, kara ekmek yiyor ve insanda demek ki bir maneviyatına o arpa ekmeği bir tesir oluyor ki evet. insanın maddiyatına, maneviyatına peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğinden başka ekmek pek yemezmiş, genellikle menüsünde arpa ekmeği bulunurmuş hatta bunu da şöyle anlatıyorlar buğdaydan yapılmış bir ekmeği yediğiniz zaman vücut 12 saatte tüketiyor, evet Ama arpadan yapılmış bir ekmeği yediğiniz zaman arpadan yapılmış ekmeği vücut 24 saatte <gülüyor> tüketiyor. Yani vücudu ayakta tutuyor, tamam. Diri tutuyor. Direnç hem direnç ve güç, kuvvet veriyor. Yani o içerisindeki efendim söyleyeyim un artık karbonhidratlar, yağlara, yağlar şekere, şeker işte vücuda gidiyor, yanıyor, hareketle vücudu ayakta tutuyor. Bu sirkülasyonu buğdayı 12 saatte bitiriyor. Ondan sonra vücut halsiz düşüyor. Evet. Buğday bu iken arpa 24 saat. Bu yüzden yeniçerilere arpa ekmeği yediriliyor. Ve aldıkları maaşa da arpalık verdikleri onlara verilen bir takım topraklara arazilere yani bir arpalık yulaf, alef böyle tabirler kullanılıyor. Buğday yok. Evet. İşte şair kelimesi duygulu, sezişli demek. Çünkü Esad-ı Elbihaziletleri, bir kuldur. Duyuşlu bir insandır. Sezişli bir insandır. Derin bir insandır. Ve hüdü ile'l-kelimi-tayyibi Ve hüdü ile sırat müstakim Yani o Allah dostları, o Allah'ın hakiki kulları Güzel konuşmaya Allah tarafından hidayet olundular. Güzel konuşa konuşa da sırat-ı müstakime ulaştılar. Vav, vav takibiye. Sırat-ı müstakime giden yol Güzel konuşmaktan geçiyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Onun için Allah dostları melekler gibi kibar konuşur. Melekler güzel konuşur, sessiz konuşur, ince konuşur, nazik, elegans, kibar, tatlı, hoş. Böyle ifadeleri güzel meleklerin. Öfke ve sinir yoktu meleklerde. İşte melek tabiatını kazanan Allah dostlarında da konuşmaları son derece güzeldir. Son derece tatlıdır. Tabii gönülden gelen bir konuşmadır. esad Bir Hazretleri ne? Şair oluşu, sezişli ve duyuşlu oluşu Allah'a iyi bir kul olmasından kaynaklanıyor. Onun için Allah dostları ağızlarından çıkan sözler ne olursa olsun, Yunus Emre Hazretleri'nin ifade ettiği gibi ne söylese karar olmaz diyor. Hmm. Ne söylese söylesin. Asla gönül kırmaz diyor. esad Bir Hazretleri'nin de mübarek zat. yazmış olduğu şiirler işte kendi devrinin şairleri tarafından kullanılan aruz kalıplarını kullanıyor. Nazım çeşitlerini kullanıyor. Evet. Ve divanında yazmış olduğu divanında bunun çok güzel örneklerini vermiştir. Fakat kendisi bir tarikat şehidir, bir din alimidir. Ve onun şiir anlatımları daha ziyade tasavvufi yönünü ortaya çıkartıyor. Mevlana'nın işte Divan-ı Şemsi gibi okuyorsunuz. Niyazi Mısır'ın Divan'ı gibi. Evet. Yunus Emre'nin işte şiirleri gibi. Ve hep böyle tasavvufi yön o gündeme geliyor. Daha ziyade manevi haller, iç duyuş, yaşayış, işte kalbin basamakları, semavat, Allah'ın sevgisi, kurp, işte muhabbet, bu gibi konular hep genellikle işlenmiştir. Evet. Ve edebi yönü bu yüzden belli bir alana yönelik bu şekilde bir şiir yazması nedeniyle edebi yönü pek fazla yani, halk arasından yani. tanımamış, yani, öne yani. çıkamamıştır. Yani tasavvuf yönü daha... Değerlendirenler önemli. de böyle söylüyor. Yani biraz daha böyle sosyal konular, biraz daha Güncel olsaydı biraz daha tanınırdı. Ancak spesifik uzmanları, mesela Mevlana Hazretleri'nin mesnevi okumalarını her yerde görüyoruz. Yani. Her yerde mesnevi okumaları var. Hiç Mevlana'nın o altı ciltlik divani şemsinin okumasını yapılan yer duydun mu? Yok. Duymadım. Yok, ben de İlahi Fakültesi'nde bunun gerekçesini anlatırken yani. Mevlana'da langaj meselesi diye bu konuyu ele aldım. Mevlana'nın yazmış olduğu Divan Şems tamamen göklerle alakalı bir eser. Göklerin dilini bilebilirseniz anlayabilirsiniz. Dili çok ağır yani. Yani dili çok tatlı, açık, açık. ama anlaşılması, manası var. Manasa, evet. Ama Mesnevisi halk tabakasına göre yazmış. Halk onu dahi bugün anlayamıyor. İşte Esad-ı İbrahim Hazretleri böyle çok özel, özgün, spesifik, böyle kalitat... Daha böyle vasıflı, daha nitelikli, üst düzey, yani o Vasili Kandinsky'nin o piramidi var. Piramidin yüzde biri var, bir de aşağıda kalan yüzde var. Yüzde bire yazılmıştır bu şiirler. Evet. Mesela Silsile-i Şerife, işte Halika arz-ı semaya, eyleriz hamd-i sena, Ahmet-i muhtarı kıldı aleme diye evet. başlıyor. O kadar inceliklerle dolu ki. o şiiri yaklaşık 15 günde ancak tefsirini bitirebildim ben. Hmm. O kadar ince oyunlar, kafiyeler, cinaslar, amlan teşbih, metaforlar, kinayeler, neler neler, dolmuş içerisi. Hiçbir kelime boşa koymamış. Hmm. Yani böyle derin bir insan. İşte divan-ı açıyorsunuz, tatlı geliyor, güzel bir ifade, fakat Derinliği nedir bunun? Derinliğini nasıl anlayabileceğiz? Mevlana olabilirseniz anlayabilirsiniz. Onun için Divan-ı Şems'i kimse okumuyor. Bu Şu anda ben de radyodan konuşuyorum. Radyo'da yapmış olduğum bu konuşmaya da dinleyicileri dinliyor. Ve herkese soruyorum. Siz Mesnevi okuyorsunuz. Bir yerlerden Mesnevi derslerini takip ediyorsunuz. Ama hiç Divan-ı Şems üzerine yazı yazan, kalem oynatan, efendim söyleyeyim, ders, ders yapan... halka dersi Kur'an, hiç duydunuz, gördünüz mü? Yok. İşte Eser-i Hazretlerinin de, yani bu yüzde birlik kesime hitap etmesi, üst tabaka insanlara hitap etmesi, arkasında geri kalan insanların, oraya o anlamlara yükselemeyişi, arazi olmaları, toprağa bağlı kalmaları, göklere çıkamamaları, o göklerin sedasını ve göklerin derin anlamlarını ve ...göklerle ilgili manaları sezemedikleri için... ...insanlar biraz uzak kalmıştır. Bu bakımdan... ...Mevlana'nın divanı şemsinin... ...nasıl garip gurbette kalması söz konusu ise... ...Esad-ı Hazretlerinin de ...divanının bu nedenle ancak... ...spesiyel kişilerin elinde... ...spesifik insanların zihin yapısında ve... ...konuşmalarında ve sohbetlerinde yerini bulmuş... ...Halka Bakası anlamaktan uzak kalmıştır... anlaşılması da zordur. Bize düşen bunu anlatmaya çalışmak. Bunun gerekçesi şu, Hacı Bayram Camisi'nin orada Sami Efendi evi var. Orada Fahrettin Raki'nin Lemaat adlı eserini şerh etmeye çalışıyorum ben kendim. Kendime göre. işte 39 senelin birikimi. 40 senelin birikimi tasavvuf alanında. Bu anlatırken öyle yerler geliyor ki ...dinleyiciye bakıyorsunuz... ...ibareye bakıyorsunuz... ...arkadaşlar... ...ben bu ibareyi size... ...açıklarsam... ...zihin dünyanızda fitne kopar... ...zihin dünyanızda... ...fitne kopmaması için... ...ben burayı atlıyorum... ...bu konuyu Türkiye'de konuşabileceğim... ...ya beş kişi var... ...ya altı kişi, yedinci kişi yoktur... ...biz bu konuyu onlarla konuşuyoruz... ...bu nedenle... ...bu ibareyi ben anlatmıyorum... Evet. Es geçiyorum ama anlaşabilir tarafı şu kadardır deyip basit bir metafor, basit bir hikaye, basit bir misallendirmeyle anlatıyoruz. Anlayabilen anlıyor, anlayamayan anlayamıyor. O yılanlardan bahsederken, evet. Ankara'da Arslanani Camisi var. Camide İmam Allahu Ekber diyor ama yapı Selçuklu yapısı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan elli sene önce yapılmış. Kırk sene önce yapılmış. İmam namaz kuruyor. Allahu Ekber. Koskoca skalaktiklerle dolu. Evet. Selçuklu süslemeleri, sülüsüyle dolu güzel bir mihraf var. Tam tepesinde, en üst alınlık kısmında, en yukarıda üç dört tane yılan var. Taşlar var böyle. Ve figüratif olarak çıkarmışlar ortaya. Yılanların iki tane ağzı var. Hmm. iki ağızlı yılan ejderha namaz kılan o ejderhalardan kurtulur Allahu Ekber adâus salavat ve tebe şehevat ile alakalı bir anlatım şekilsen anlatım ta o alınlık sına koymuş gelen bir ay bu yılanları bizim Selçuk ledelerimiz niye yapmış şimdi o yılanların ibadet ettiği manayı ben burada mikrofonda radyoda dinleyicilere anlatamam mümkünü yok çok özel, anlayışı yüksek bir takım insanlar olursa, anlama kabiliyetinin olduğuna inanırsa mı anlatabilirim? Nefisle alakalı. Nefisle yani. alakalı ama nefsin bir yönüyle alakalı. Hmm. İdle alakalı. Evet. Zygmunt Freud bilmem bahsetmiş olduğu o. Evet. Libidolarla alakalı bir yapılanmayı anlatıyor o. Ayette de öyle söylüyor. Namazı kaybeden şehvet sahibi olur. Hmm. Namazı kazanan şehvetini engeller in salat hatenha ani'l fahsah evl menker bi zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun işte bu anlatımlar bu basit bir anlatım sadece bunu söyledikten sonra anlıyorlar ki ha bu biz dinlersek bunun bize bir faydası olmayacak o ilmi la yenfa oluyor çok faydalı ilim ama hasül hava dersağazına ait Avanta baksına ait değil o. Yani erbabı anlar. Acaba? Bitti. O erbabına. Onun için tasavvuf erbabı, hakikatleri hep mecaz perdelerin gerisinden. Hep fulü anlatmışlar. Kendileri işaretlerle anlaşmışlar. İşaretlerimizden anlamayan, ibarelerimizi anlamazlar. Hı. Yani ne işaret ediyoruz? İşaret kalpten gelen bir anlam. Kalpten gelen o anlamlarımızı anlamayanlar kalbimizle beraber senkronizasyona girip bizim yaşadığımız hali yaşayamayanlar yani benim psiko senkronizasyonumu benim halimi hal olarak yaşayamayan ağzımdan konuşayım ifadeler de anlayamaz manevi bir büyüklük de gerekiyor bu ama şu oluyor Esad Erbil Hazretleri'nin şiirlerinde de görüyoruz Mevlana Hazretleri'nin şiirlerinde Yunus Emre'nin şiirlerinde evet. görüyoruz anlayamıyor ama beni rahatlatıyor diyor. Bu beni rahatlatıyor. Niye rahatlatıyor? Çünkü bu nutuk dediğimiz bir şey. Konuşturulma. Konuşma değil. Konuşturulma. Kavil değil yani. yani. İlhamla yazılmış. İlhamla geliyor. İçten gelen. Öylesine ki onun konuşma geldiği zaman konuşmayı da durduramıyorsunuz. Yunus Emre ya ben çok konuşuyorum ama diyor bunlar geliyor bende baskı oluşturuyor. ve konuşmayıp çatlayan mı diyor. Allah. İşte anlayamadığımız yerlerde vardır bir manası deyip geçiştirmek lazım. Çünkü ille de bilmeye de gerek yok. Çok özel ruhi bir zevktir bu. Çok kalbi özel bir zevktir bu. Evet. Onun için eskiden şeyh efendiler, halife efendiler savufta ileri gitmiş müritler çok pr pritan saf ...böyle göklerin diline aşina olmuş gruplar... ...hal tabakasından ayrı... ...cuma geceleri... ...bu konuları konuşmak üzere... ...kendi aralarında... ...özel sohbetler tertip ederlerdi... ...bunlara müsamere adı verilirdi... ...ve esrara dair konuşulurdu... ...geceleyin konuşulurdu... ...gündüz güneşin olduğu... ...her yerin aydınlandığı yerde değil... ...her şeyin kapandığı... ...her şeyin gizlendiği... ...gizlenmesi gereken yerde... gizli, derin anlamlar evet. erbabına konuşulurdu halka gelince halk anlayabileceği, kendisine lazım olacağı kadarıyla bu dükkanın malzemesini alır, evde yumurtasını kırar, ekmeğini ona tak yer, o ona yeter ama geceliğin toplanıp da anlamların derinliklerine dalan insanlar o yumurtanın meydana gelen embriyosundan bahseder ilk tavuktan bahseder ilk yumurtadan bahseder ...yumurtadan öleki yumurtadan bahseder... ...yumurtanın manevi ifadesinden bahseder... İlk ve evvelden bahseder... ...ilimden bahseder... ...kaderden bahseder... ...derinliklerden, bilinmezliklerden... ...gaybın gaybinden bahseder... ...karanlıklara girer... ...ve bir zaman gelir... ...Mevlana ile Şemseddin Tebrizi Hazretleri'nin yaptığı gibi... ...dil anlatmaya yetmez... ...bu sohbetler, müsamere denen sohbetler... ...sükut sohbetine dönüşür... ...ve hiçbir şey konuşmazlar... ...sadece susarlar... ...o karşılıklı birbirlerinin kalplerini... ...kalpten kalbe... ...min kalbin ila kalbin sebilun... ...kalpten kalbi bir yol vardır diyerek... ...sadece kuş diliyle... ...mantıkı tayir ile... ...language bird ile konuşurlar... Ne? ...ve bu konuşmayla... ...kendileri birbirlerine... ...hal transferleri yaparlar... ...ve birbirlerini takviye ederler... ...teavenu alil birri ve takva... ...daha da kullukta ilerikmelerine neden olur... Evet. ...ve bu devirde bu yapılmıyor. Uzman olanlar bir araya gelip de... ...bu konuları gönül-i zevki olarak... ...her tür ilmi görünüşten, akademik görünüşten... ...şekli yapılanmalardan, formellikten... ...böyle şekillerden uzak... ...sırf ruha ait bir yapı içerisinde... O kendini o bir nehire kaptırmış gidiyormuş edası içerisinde manayı zerk etmek. Bilmek değil, yaşamak. Evet. Bu şiirler, Esad şiirleri anlaşılmak için değil, Mevlana'nın şiirleri yaşamak içindir. Anlamaya çalışıyoruz. Ki bendeniz Esad feda olmak ister diye bir şey var. Orada bendeniz Esad diyor. Esad en mutlu demektir. Hmm. Allah yolunda feda olan bir insan esattır. Halbuki o'daki esat gelmesine ısrarla Es'at ül vaziyetleri diyorlar. Hı. Kendisi esattı ve nitelik olarak da esattı. Ve en büyük mutluluk Allah yolunda daracında can vermek, feda olmak ve canını feda etmek, fedake ebi ve ümmi ya Resulullah denildiği gibi canını inna Allah hiç el müminine Yani canlarını, mallarını feda etmek, Allah'a satmak, satın alan Allah olmak, bu noktaya gelmek en büyük mutluluk bu. Önü açıktır. Suadadandır artık o. O Said'dir. O esattır. Esattır. Es'ad, at, esattır. Bilmem anlatabiliyorum. Teşekkür ederim. Yani şiirleri belli bir kişime hitap ettiği için okuyucusu az kalmış. Çünkü anlamadığınız bir şeyi okuyamazsınız. Divane esat önümüzde işte açıyoruz, bakıyoruz. Anlaması ne mümkün? Mesela burada kitap var. Mümkünse bir sayfa rasgele açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet, evet, evet. Elimiz efendimizin eli Bismillahirrahmanirrahim aldık, baktık. Diyor ki burada Cihanı cennet etmiş adeta bu idi can ifsa. Koy olsun cümleyi ihvan, izzetle safa bahşa. Şimdi Türkçe tercümesini bu terim Kamil abimiz Allah razı olsun yapmış. Ya tercümesi bu da. Evet. Osmanlıca'yı zaten anlamıyorlar da şimdi tercümesini okuyorum. Cana can katan bu bayram. Dünyayı cennet gibi yapmış. Bırak bütün kardeşler izzetle safa olsunlar. ...cana can katmak demek ne demek? Bayram ne demek? Bayram demek ne demek? Bu bayram demek ne demek? Evet. Bayram, genel bayram. Bu bayram özel bir bayram. Evet. Bayrami, şimdi. yar ile bayram eder gönlüm, şimdi. Ya, bu, bir bayram var orada. Herkesin bir bayramı var. O Ramazan bayramı, kurban bayramı, o genel. generally, umumi. Evet. Bir de hususi bayramlar var. ...o insana canına can katar. Canına can katar. Yani dirilik üzerine dirilik kazanır. Öldükten sonra... ...yaşamaya devam edecek bir ruh gücü kazanır. Tabii o da... ...sevgili Allah'ı bulmakla alakalı bir keyfiyet. Allah'ı bulduğunuz an... ...vuslata erdiğiniz an bayramdır. Evet. Dünyayı cennet gibi yapmış. O zaman dünya cennet gibi olur. Ölmeden önce cenneti bulmuştur onlar. Bütün eziyetler tatlı gelir... Kocasının kendisine kötü davranışı, kendisiyle ilgilenme işi, kocasının kendisine yakınlık gösterme işi, durmadan şikayet edişi, beğenmediği o yapı, bakmışın çok tatlı gelir. Onu yedi işte au zehir balola. Evet. O hale gelir. Her şey tatlı olur. Her şeyi güzel gör. Cennet artık bulmuştur kendi içinde o. Cennet yaşıyor. Çocuğunun isyanı. İşte Clash of Clans oynuyor benim çocuğum diyor. Derslere çalışmıyor. Üç gün oynuyor. Ondan sonra beyin kanaması geçiriyor, ölüyor. Öyle haller var. Hmm. Hepsine iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Terbiye etmeye çalışıyorsunuz. Ama gücünüz insan olarak yetmiyor bunların çoğuna. Durdurun dünyayı. İnecek var diyor değil mi Necip Fazıl? Hmm. Kim durduracak bu dünyayı? Dünyayı aşk durduracak. İşte dünyayı cennet gibi yapmış... Bırak bütün kardeşler izzetle safa bulsunlar. Kardeş kim? Bütün kardeşi kim? Bütün insanlığa hitap ediyor. Yani ıhvan kardeşler değil bu. Bütün insanlığa. Biz öyle bir zevk erdik ki Allah bulduk ki bütün insanlar bu izzetle safaya ersinler. Yani saflık, temizlik bulsunlar. Bu, bu ifadenin Halka anlatılabilir tarafı Yani mecazlar var Metaforlar var. Metaforların açılmış hali evet. şu anlattığım Yaklaşık evet. olarak evet. aproksimetli, yaklaşık olarak böyle Peki bir sonraki manayına Sanıracaksınız Can neydi Cana can katan Bu bayram Diyor Candan başlıyor kalpten başlıyor İlk defa oradan Başlıyor can kelimesiyle başlıyor tecrübe ederken ondan başlamak zorunda. Bütün bayramlar oradan çıkıp geliyor. Bayramın olduğu yerde cennet psikolojisi vardır. Bayramın yolu olduğu sevinç vardır. Şimdi sevincin mahiyeti üzerinde konuşalım. Bayramı bırakın, sevinç üzerinde konuşalım. Cenneti bırak, Allah'ı görmenin bizde bıraktığı etki. Cennet olmak demek Allah'ı görmek demek. Allah'ı görmek, yani en sevdiğini görmek. Bizde nasıl bir ruh etkisi bırakır? Can olmak demek ne demek? Yan yana olmak ayrı bir şey... ...can olmak ayrı bir şey. Ondan sonra ikinci manası... ...bunun üzerinden geniştirilir. Üçüncü, dördüncü manalarda... ...herkes güzüne ve kuvvetine göre konuşur. Meydan, erler meydanı... ...elinde erk olan, kuvvet ve kudret olan... ...çıksın konuşsun... ...biz de zevkle dinleyelim... Çünkü bundan sonraki verilecek manalar her kişinin kendi kalbine gelen manalardır ve Allah tarafından ilham edilmiştir. Mudnar bir tara Hazretlerin ifade ettiği gibi taze ettir. Evet. Taze et sevilir. Bayatlamış eti biz sevmeyiz. Bana senden haber ver. Sende ne var? Bana taze et ver. Biz Bu söylediğin lafları hep duyduk. ilk manayı verdik. her gözünü anlatıyor. Bıktık onlardan artık diyor. Hmm. Onu halka bırak. O onlarla uğraşsınlar onlar. Bize yeni bir şey söyle. Taze olsun. Likülli cedilin lezzetün. Her de bir lezzet vardır. Biz bir zevk erbabıyız. Ehli zevkiz biz. Gönül zevkimiz. Sen hmm. ne sen diyor ya hani... bana namazın ilmi halini anlatma. Onu ben biliyorum. Yüzlerce kitap okudum diyor. Onlar bayağı bilgi diyor. Senin namazın ne? Bana sen senin namazını anlat. Hmm. Evet hocam. Bakalım sende namaz nasıl yansımış? İşte Eser-i şiirlerinin böyle sırt sofi alanda böyle elaborat dediğimiz seçkin üst düzey böyle daha kaliteli yüksek manalar ve göklere doğru uçan ve yakalanması güç, ancak kalpli sezilebilen akıl ötesi anlatımlar, ancak susarak, ancak anlamlar kalbe indirildikten sonra hissedilen zevk neyse, o zevkin ışığında elde edilen manalar, esas mana budur. Kıymetli hocam, sizin de bu menakıb isimli esat Efendi ile alakalı eserinizde bu dergâhın hafızıyla alakalı bir menkıbeden bahsediliyor. Bu hankıbeden bahsedebilir misiniz? Bu hatıradan bahsedebilir misiniz? Efendim, Esad-ı Hazretleri'nin böyle Kur'an dinlemeye karşı özel bir zevki vardı. Kur'an dinlemek zevki. Yani okumak ayrı bir zevk, dinlemek ayrı bir zevk. Peygamberimiz mesela dinlemeyi çok severdi. Ve bizim önümüzdeki örnek şahsiyetler. Kimi gördüysem bir hafız gördükleri zaman hemen yüksek oturttururlar. derlerdi ki hadi evladım Hafız Efendi bir aşırı şerif oku da dinleyelim Hafız okur, murakaba halinde derin derin dinlenirdi yani öyle bir güzel Kur'an zevki vardı ki eskiden o zevki bugün maalesef kaybettik yani devir artık iyice alüde oldu devir iyice karıştı yani helal lokma kalmayınca Kur'an-ı Kerim'i dinleme zevki de kalmadı Okuması ayrı bir zevk Dinlemesi de ayrı bir zevk Peygamberimiz dinlemeyi de çok severdi Dergahta Bir hafız vardı evet. Evet, Çok güzel Kur'an okuyordu Esad Efendi Hazretleri ona oku derdi Olur efendim derdi Düz oturur Kur'an'ı uzun uzun okurdu Ve yanında da Birisi Kur'an-ı Kerim'i açar Yüzünden Onu okuduğunu takip ederdi yani fatihlik yapar durakladığı yerde onun önünü açardı. Hafız arada bir nadiren tek tük yanılır takip eden kişi de düzeltirdi. Hafız'ın bu okuyuşu kıraati son derece akıcıydı, son derece etkileyiciydi. Ve zikir çekerken kendinden geçip çığlıklar atması sebebiyle ...Karlüvet ondan çok etkilenmişti. Bu durumu öğrenmek isteyen... ...Karlüvet şöyle anlatıyor. Bu hafız... ...zigit çekilirken... ...böyle kendinden geçer. Allah diye nara atardı. Bu kelam dergahında yaşanıyor değil mi hocam? Tabi kelam dergahında yaşanan bir olay. Yemeğimizi getiren hafıza... ...birkaç soru sormak istiyordum. Bu sebeple... ...lütfen biraz kalır mısınız? Size soru soracağım dedim, diyor... Bu samimi ve saf derviş, hafız, benim minderime oturdu. Ona toplu zikir çekilirken kelami dergahında, cezbe ile ürperken, titrerken, vejde gelip çığlık atarken ve kendinden geçip hüngür, hüngür ağladığı zaman neler hissettiğini sordum. Osmanlı'nın son kalıntılarına biz yetiştik yaş itibarıyla. Evet eskiden zikirlerde, Kur'an'larda, mevlütlerde böyle nara atanlar olurdu. Böyle gömleğini parçalayanlar olurdu. Kendinden geçip yere upuzun yatanlar olurdu. Serilenler olurdu. Böyle insanlar görürdük biz. Şimdi artık herkes temkin ehli oldu galiba. Böyle insan kalmadı. Bu, bu tür insanlar kalmadı. Çığlık atarken Ağlarken, cüzbeyle ürperirken, o zikir esnasında neler hissediyorsunuz? Ve her akşam yapılan zikir esnasında, hafız Efendi az çok mutlaka cezbeye geliyor ve ürperiyordu. Bana dedi ki, o hal yaşanır efendim dedi. Bu hal anlatılamaz. Psikoloji bilimi de böyle. Birtakım iç tecrübedir. Yaşarsınız heyecanlar, sevinçler vesaire. anlat deyince anlatamazsınız. Haller anlatılamaz. Haller yaşanır. Ama sanki bir ateşe tutulmuş gibi oluyorum dedi. Yani böyle bir ateş beni kendisine çekmiş, içine düştüm yanıyormuşum gibi oluyor dedi. Hafız efendi, tam o sırada güzel bir şeyler görüyor musunuz? Veya o sırada Derin bir tefekküre dalıyor musunuz? diye sordum. Hayır böyle bir şey yaşamıyorum dedi. Vejd halindeyken ne yaptığını bilip bilmediğini veya neyi için yapıp yapmadığını bana açıklayabilir misiniz? diye sordum. Hayır neyi ne için yaptın ben de bilemiyorum dedi. Bu Gurciyev ünlü Rus film yönetmeni Orta Asya Türkleri ile ilgili böyle bir filmi var. Orada bir zikir sahnesi var. Kafkasya topluluklarında böyle bir kadiri zikri. Meeting, vitren arkabulmen diye bir filmde herhalde. Evet. evet. O zikirden ben çok etkilendim. Böyle bir, iki, üç tane halka oluşmuş. Yani bir halka oluşmuş. Şeyh de halkanın başında duruyor. Ortasında tam ortasında zikir idare ediyor. Çok güzel bir zikir temposu var. Çok da hoşuma gitti benim. Çok ritmik Ama o sırada bir meczup geldi. Bir meczup, böyle perişan kılıklı. O, halkaya girmedi o. O da şeyhin yanına çıktı. Zikirin ortasında halkanın içine atladı. O da kendi başına şeyhin etrafında dönmeye başladı. Ama dönerken hem Allah diye bağırıyor... ...hem de eli, kolu, kafası, bacakları... ...sağa sola düzensiz bir şekilde gidip geliyor... tam kuantum yani bilinmezlik zikir çekiyor öbür bildiğimiz zikir Allah Allah Allah evet. bir ritim var ama o mevzubun çekmiş olduğu zikir aritim zikir ritim zikirin içerisinde aritim zikir çekiyor defalarca ben bunu izledim defalarca izledim zikrin en sonunda o ayakta bulunan halka halindeki derüşler. Gözlerini açılar, hepsi bir huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yeni bir hayat elde ettiler. Evet. Ama o deli dediğimiz, meczup dediğimiz zikrin en sonunda kendini yere attı ve öldü. Aritim zikir. Aritim zikir, aritim zikir. Bunu Dücan Ücündoğlu Bey de izlemiş. Bir yazısını da gündeme getirmişti. Evet. beni etkileyen dedi o zikir çekenlerden ziyade o delinin aklını yitirmişin o divaninin çekmiş olduğu zikir baktım hakikaten beni de o çok cezbetti daha sonra arkadaşlara söyledim internetten indirin bir o sahneyi izleyin dedim Gurcief'in o filminden zikir sahnesini herkesin dikkatini o çekmiş niye? biz hep ritim üzeri yaşıyoruz bizler hepimiz. Evet. Biz kural yaşıyoruz. kuralsızla açız biz. O açlık bizi ona doğru yönlendiriyor. Ona bakıyoruz. Hepimiz bir tane deli zikir çekiyor. Onun çekmiş olduğu zikiri bize hayran bırakıyor. Aritim zikiri çekiyor. Kafası kolu bir tarafa gidiyor. böyle ağzına Allah zikiri de çıkmıyor onun. Ve en sonunda pat secdeye kapandı ve öldü. Öbürleri dirildi. Acaba dirilenler mi daha üstün? Ölen mi daha üstün? Onu tartabilecek kadar bilgim de yok. Öyle bir makama da sahip olamadım. Ama ilgimi o çekti. Birisi pervane gibi yani diyorsun ateşte evet, en son ateşe attı kendisi ateş öldürdü evet. yani. İşte bu hal ateş gibi geliyor geçiyor dedi. Hafız zik şekerken Bu hal böyle bir ateş gibi geliyor dedi. Beni kuşatıyor. Beni kuşatan bu şey, Şeyhim Esad Erebili Hazretleri'nin manevi gücü. Yakıcı bir etkisi var. Ciğerimi yakıyor. Kelami dergahından ne kadar uzaklaşır memleketime gidersem, dergahtan uzaklaştıkça, memleketime gittikçe ateş artıyor. Ve ateşin etkisi daha kuvvetli oluyor. cezvelerim artıyor uzaklaştıkça. Çekim gücü. Bir keresinde Esad Erbiye Hazretleri'nin emriyle İzmir'e gitmiştim. Orada bana kal demişti. Kaldım ama orada fazla duramadım. Yani bu hafız anlatıyor değil mi? Ehe, dergâhı dergâhı duramadım yani. hafız. İzmir'de duramadım diyor. Evet. Derhal İstanbul'a Kelami Dergahı'na geri geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü Esad Erbiye Hazretleri'nin sultanımızın manevi gücü uzaktayken üzerimde kaldıramayacağım kadar kuvvetli bir etki bırakıyordu. Onun için bir talebe yetiştirirken talebenin iç alemine girip iç alemini yetiştirmek çok önemli iken maneviyat evet. öğretmeye çalışan hocalar talebelerin hep bilgi denen, akıl denen dışa açılan yönleriyle hep dış yapılanmalarına yönelik tasavvuf dersi veriyorlar. Ben şahsen bu şekilde içten talebeyi kavrayamayan, kalbini kuşatamayan, içine ateş atamayan böyle bir tasavvuf dersinin çok yavan ve saman kalacağına inanıyorum. İşte Eser-i Hazretleri kale içten fethedilir. surları, etrafı, köyleri bilmem değil. Kalenin içi, bizzat içi. Mıknasız'ın çektiği demir gibi, ruhları ruhunda eritir gibi. Bismillahi İşte Esad-ı Hazretleri bu. Evet. Yani mıknasız'ın çektiği demir gibi, ruhları ruhunda eritir gibi. feyz Bu şekilde tecel ediyor. Kolay değil yani. Esad-ı yani hakikaten... Evet. Ya çok çok etkili, çok evet. efektif. Evet hocam. Yani mürit şeyhte fena bulmuş, değil mi hocam burada? Evet. Işte ee, fena bulduğu için onunla aynı senkronizasyonu, evet, aynı evet. şeyi yaşıyor. Burayısıyla Efendi Hazretlerinin hocam yani fenai vücutla alakalı bazı görüşleri var. Kısaca onlardan da bahsedebilir misiniz hocam? Programın evet. sonuna yaklaştık. Umrede iken böyle Mubarek Zat Şeyh Efendi Hazretleri hastalanmıştı. Grip oldu. Bir hafta çıkamadı. Onunla beraber onu sevenlerden sekiz veya on kişi aynı grip yakalandı. Grip olmadıkları halde gripmiş gibi hasta oldular. Bu keyfiyeti ben Samsunlu Mustafa amcaya anlattım. Bu niye böyle dedim. Dedi ki eğer grip bu mübarek Zat'ın üzerinde kalsaydı ...bir aydan aşağı kalkamazdı. Hı. Hastalığı... ...kendisini çok sevenlerin üzerine paylaşıldı. Sana verildi, bana verildi... ona verildi, şuna buna... ...on kişiye dağıtıldı. Ve onun için beş günde, altı günde iyileşti... ...ayağa kalktı. Ona verilen bu hastalık yükü... ...sevenlerine veriliyor. Sevmeyenlere değil. Cefası... ...sevenlerine verildiği gibi... safası da... E. ...kendisini sevenlere verilecek... Hı. Onun için biz şeyhefendilerimizin cefasına talip olmalıyız. Onun için buyur Afrika deyince koşup gitmek lazım. Yani anlatabiliyor muyum? E, cefa. Ne? Bu cefaya katlanmayan, bu rıza lokmasını yemeyen mahrum kalır sonunda. Demedim mi? Demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Yemesin demedim mi? İşte bu aynı iyileşme Bu, efendime söyleyeyim, aynı ruh halini yaşamaya çalışma, bu yapıya ulaşabilme, bir derviş için, bir sufi, bir mürit için en büyük hedef oluyor. Çünkü Şeyh Efendi, peygamberimizde manen, erimiş kelimesini kullanıyoruz. Erimiş kelimesinden ziyade aynı iyileşmiş, yani onun manevi mirasına konmuş, siz Şeyhinize fani olursanız peygamberimizin mirasına konmuş bir kişinin mirasına konmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla siz de şeyhinizin üzerinden peygamberimizin manevi mirasına konmuş oluyorsunuz. Peygamberimizin manevi mirası herkes merak ediyor nedir nedir? O kadar karışık bir şey değil kardeşim. Peygamberimizin manevi mirası şu. Merhamet etmek. Evde kadın kocasından ilgi görmüyor. kadın merhamet sahibi olgunsa Allah onun o boşluğunu dolduruyor. O bana eli göstermiyor, benimle konuşmuyor, yüzüme bakmıyor vesaire. Doğru söyledikleri ama sen kurla ayakta durma. Sen Allah'la ayakta dur. İşte merhamet yok. Merhamet sahibi insan ayakta duran insandır. Sen bir başkası beni sevsin, bir başkasının beni taltif etsin, bir başkasından bana destek gelsin bir tür gizli şirke düşüyorsun ondan sonra bunalımlar başlıyor Allah'a dayansana duvara dayanma yıkılır ağaca dayanma kurur insana dayanma ölür dayan kul Allah'a dayan Allah nerede? Allah yok bitmiş işte merhamet merhamete sahip olan insan kendini taşırttırmaz başkasını taşır o çileyi çeker yani güler yakınlık görmediği kocasına sabreder o kadıncağız merhamet sahibidir Çocuğunun bütün sıkıntılarına, üzüntülerine katlanır anne. Niye? Merhamet sahibidir. Merhamet sahibi değilseniz katlanamazsınız. Peygamberimizin mirası bundan ibaret. Merhamet. Ve ma illa rahmetel lil âlemin. Bir, Allah'a kul olmak ve bütün mahlukata şefkatle, merhametle muamele etmek. İşin özeti bundan ibaret. Bir, İslam'ı yaşayacaksın. İki, onun sonucu olarak külli imtinani büyük bir merhamet meydana gelecek. Bütün öldürmek isteyenler senle dirilecek. Bütün belalar, acılar, dikenler, sıkıntılar tatlı gelecek. Ve asa en şey en fehua hayırülüküm. Size kötü görünen şeyler sizin için iyidir. onun için acı çektiğiniz yerlerden size hayır gelecek. onun için acı gelecek yerlere daha çok çalışın. üzüntü gelecek yerlerde daha çok bulunun. Üzülenlerin yanında, hasta olup inleyenlerin yanında Allah var. Gidin onların gönlünü yapın. Onlarla olun. Allah onların yanında. Hazreti Ömer'in dediği gibi ben geceleyin fakirleri aramaya çıkmıyorum. Ben geceleyin Allah'ı aramaya çıkıyorum diyor. Hı. Herkes rahat bir hayat içerisinde. Herkes ...keyfine göre yaşamak istiyor. Herkes ayağını uzatmak istiyor. En ufak bir sıkıntı çekmeyeyim diyor. Böyle sır yatarak... ...keyfi içerisinde, tatlı hayat içerisinde... ...Allah bulmak mümkün mü? Değil. Allah acıların içerisinde gizli. Çilelerin içerisinde gizli. En büyük çileyi... ...en büyük sevgilisine verdi. En büyük çilelere katlandığı için... ...Peygamberimiz en büyük sevgili... ...Habib oldu. Evet... Evet hocam teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler Bir Gariplerin Kitabı programının da sonuna geldik. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.